Ekoloji hareketleri gündemi Çevre ve Ekoloji Hareket Avukatları tarafından hazırlanıyor. Günaydın Erol Çiçek. Evet, günaydın Erol Bey. Merhaba Erol Bey. Evet sulak alan alanların korunması yönetmeliği diye not düşmüşüz. Burada durum nedir lütfen özetler misiniz? Şimdi şöyle genel bir özet yapayım ondan sonra konuya girelim fazla uzatmadan. Sulak alanlar küresel ekolojik sistemin çok önemli bir parçası. geçenlerde küresel iklim değişikliği ile ilgili birleşmiş Milletler'in açıkladığı bir rapor vardı. Bu raporda artık küresel ısınmanın derecede yani 100 yıl sonuna kadar iki derecede tutlamayacağını ve uyum çalışmalarına başlanılması gerektiğinden bahsetti. Bu raporun bence en önemli özelliği buydu. Böyle bir ortamda biz AKP hükümetinin yağma ve talan politikalarının yeri olarak sulak alanlara, orman alanlarına, nehirlere, örmaklara her türlü doğa kaynağının ekolojik sistemde çok, çok önemli yer kaynakların bu politikaların gereği e, olarak talan edildiğini, yağma edildiğini görüyoruz. Sulak alanlar bunlardan e, sadece bir tanesi. Büyük bir sistemde bu yağma talan politikasının içinde küçük bir parça. Sulak alanlarla ilgili e, olarak şunu söylememiz lazım öncelikle. Bu sulak alan Bunlarla ilgili bize bir yasa yok. Yalnız Ramsar Sözleşmesi ve bu da imzalanmak Türkiye'nin imzalatçılarıyla birlikte yasa hükmünde. Şimdi burada sulak alanları şöyle tanımlamışlar. sulak alanlar doğal veya yapay olabiliyor. Devamlı veya geçici, suları akar veya durgun, acı veya tatlı, denizlerin gelgit hareketlerindeki çekilme bölgeleri dahil olmak üzere altı metri geçmeyen derinlikteki bütün sular, sazlıklar, bataklıklar Sulak alan olarak tanımlanmış. Sulak alanların şöyle bir önemi var. Dünyadaki tatlı su rezervinin neredeyse %90'ını karşılıyor bunlar tek başına. Biz ise bunları DSC'nin Cumhuriyet'in bundan önceki dönemlerinde DSC'nin yanlış bir politikası olarak neredeyse Marmara Denizi büyüklüğündeki bir sulak alanı kurutma faaliyetleriyle kaybettik. Evet, esas itibariyle yani bataklıklar, sivrisinek vesaire evet. kurutulması gereken bir şey olarak görülüyor. Evet, yani yanlış çok şekilde temel... değerlendirildi. Evet. Yanlış bir politika uygulandı. Şimdi görüyoruz ki bu politika ya devam ediyor Fakat bu, e, buradaki niyet, bilgisizlik, bilgi eksikliği değil, tamamen. Bu doğal kaynakların sömürülmesine dönüyor. Rant yani. Evet, evet rant. Kısacası rant AKP'nin temel politikası olan rant. O yüzden de bakanlık 3. E, köprü ve hava limanı ile ilgili olarak orada daha önce taşıcakları tarafından terk edilir. Gidilen çukurların, suyla dolan çukurları bunlar diyor şey değil diyor. Sula kalanla girmez diyor. İçine öyle geliyor tabii. Şimdi olay bu şekilde. Yalnız AKP hükümeti ne yaptı? Sulak alanları yönetmeliğini en son tamamen yeniledi. Yeni bir yönetmelik çıkardı. Bu yeni yönetmelikte sulak alanları, daha önceki yönetmelikte de vardı gerçi. E, mahalli sulak alanlar, ulusal sulak alanlar ve uluslararası sulak alanlar olarak böldü ve bu bölümünle birlikte koruma statülerini farklılaştırdı. Ulusal Sulak alanlar farklı bir statüde koyuluyor mali su alanlar farklı bir statüde korunuyor. Farklı koruma statüleri getirdi. Şimdi bu koruma statüleri'ne baktığımızda mahalli sulak alanlarla ilgili mahalli komisyonlar kuruluyor. Ulusal sulak alanlarla ilgili olarak da bir ulusal bir komisyon var. Bu komisyonlarda konuyla ilgili konu uzmanı olan ekolojistler, botonikçiler, zoologlar ve limnologlar, ideologlar yok. Fakat e, üniversitelerden iki öğretim üyesi ve sivil e, toplum örgütlerinden işte Avcılar Kulübü'nden vesaire iki üye şeklinde buradaki katılımcılığın sağlandığını iddia ediyorlar. Bu anayasaya aykırı bizce. Ham Sarfınözleşmesi'ne de aykırı. Avcılar Kulübü E tabi yani sivil <gülüyor> toplum örgütü, <gülüyor> öyle oluyor. Evet. Yani Direk Avcılar Kulübü olarak yazmıyor ama onu, onlar olacak büyük ihtimalle yani. Evet. Ee, müteahhitler Derneği'nden falan da kişiler vardır. Olabilir yani, yani. zamanı göre gerek görürlerse <gülüyor> öyle de olabilir. Evet. Şimdi bir başka e, maddesinde de bulun. E, mutlak Koruma Alanı tanımlanıyor. E, bu Mutlak Koruma Alanı'nda da şöyle diyor. Zorunlu olmadıkça diyorum e, mutlak koruma alanında ve mutlak koruma alanında özel mülkiyete konu olamaz. Buradaki kelimede ifade de zorunlu olmadıkça. Evet. Yani bu idarede takdiri zorunluluğu görmeyip bu sulak alanlarda insan faaliyetlerine özel mülkiyete açılabilir. Bu da bir dijye şeye aykırı Ramsar sözleşmesine. Bunun dışında e, çok ilginç bir şey daha var bence en önemli kısmı sözde, e, bu sözleşmenin, e, sözleşmenin diyorum. yönetmeliğin eski yönetmelikte ilk çıkan yönetmelikte tampon bölge 5 kilometreydi. Yani sulak alanın 5 kilometre çevresinde bir daire veya sulak alanın şekline göre bir geniş çizdiğinizde 5 kilometreydi. Bu alanda e, endüstriyel tesisler kimyasal tesisler, taş vesaire gibi dini özellik taşıyan e, birinci 1. sınıf gayri sivil müessesi ile Şimdi bu yönetmeliğe daha önce bundan önceki yönetmelikte yanılmıyorsam 2010 yılında bu tampon bölge 2,5 km ile incildi. Son çıkan yönetmelikte de bu tampon bölge kaldırıldı tamamen eee yönetmelikteki ifadesiyle bilimsel bir kurumun inisiyatifine bırakıldı bunun genişliği. Kısaca yeni yönetmenlik bu şekilde. Evet, bu süreyi maalesef doldurduk. Ama çok önemli tabii bu değiş söylediğiniz değişiklikler. Ee, peki buna karşı hukuki olarak ne yapılabileceğini de belki bir kez daha bir yere gelip konuşmamız gerekebilir. Yani sanırım değişik kurum ve kuruluşlar dava açma hazırlıklarını sürdürüyorlar. Sürdürüyorlar, evet hukuki. Bu ...önemle sürdürülmesi gerekiyor ama evet. çok e, ayrıntılarını verdiğiniz çok önemli bir değişiklik, tahrip edici nitelikte yeni rant alanları açacağı... Evet, her alan nasıl yöntemler saldırının sadece değişik bir parça? parçası yönü, evet. Çok teşekkürler evet. Erol Bey. Olduğu iyi günler, iyi günler. Görüşmek yayınlar, üzere. Ekoloji Hareketleri gündemi.